Elhamdülillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Elhamdülillahirrabbilalemin. <Gülüyor> Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, Ramazan şerifin gecelerindeyiz. Rabbimizin rahmetinin bolca yağdığı seher vakitlerinde, sehullerde, helmin sağilin var mı bir şey isteyen kabul edeyim, helmin taibin var mı tevbe eden, Başlayayım. el min var mı bir af isteyen, mağfire dediği şunu isteyen var mı, bunu isteyen var mı şeklinde Allah'ımızın nidâ ettiği bizlere seslendiği, bizlerden tevbe inabe ve kendisine rucû ve tevbe istiğfar beklediği şu mübarek saatlerdir vel müstâgfirin ebil eshâr seherlerde Net ederim, Allah buyuruyor. Onun için Ramazan-ı Şerif'in geceleri sayılıdır. <Sessizlik> Sayılı günler oruç size farz edildi Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Bu itibarla bizler mutlaka bu zaman dilimlerini hanimet bilmeliyiz. Zayi' etmemeliyiz. Faziletlerine ulaşmak için Azami gayret göstermeliyiz. Sohbetlere devam etmek lazım. Sohbetler bizi uyarıyor uyandırıyor. Bak Ramazan-ı Şerif'te iftara bir saat kala sohbet var. E gece bir buçukta sohbet var. Bunlar önümüzde devam edecek inşallah. Rabbim bizlerden hoşnu ifadeler, sizlerden hoşnu istifadeler nasip eylesin. Amin. Bugünkü programda dedim konumuz ne olsun? Allah'ın kullarına acımak. Ve şefkat etmek. Merhamet ve şefkat olsun. Yani bu usta bazı hadis-i şerif eee very vaatlerden kısaca işte bilgiler verme çalışacağım. Acımak ne kadar önemli? Onun için hadis-i şerifte men laya rahm la yurham. Acımayana acınmayacak. Yani insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat etmez. Dostlar onunla ilgilenmez. Onun için mutlaka merhametli olmak lazım. Acıcı olmak lazım, şefkatli olmak lazım. Bu usta tabi birçok e, hadis-i şerifler var, rivayetler var. Yani hatta ilk hadis-i şerifte, bu hususta rivayet edeceğimiz hadis-i şerifte Hasan radıyallahu aleyhi ediyor. sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Cennete illa rahim. Cennete ancak merhametli olan girebilir. Acımayan, acımasız insanlar cennete giremez. Ben belki cennete girersem merhametimden girerim yani. Çünkü hakikaten çok acırım. İnsanı bırak, müslümanı bırak, işte itaatkârı bırak, müslümanı bırak, kafiri bırak. Hayvanlara bile merhamet ederim. Sineklere merhamet ederim. Yani çok acırım. Hiç acı çekmelerini istemem yani içimde öyle bir merhamet var. Onun için cennete ancak acıyanlar girecek. Biz dedik ki diyor Ya Resulullah kulluna rahim. Ey Allah'ın elçisi hepimiz hepimiz acı acıyıcıyız. Hepimiz merhametliyiz yani. O zaman herkes cenne, cennete mi girecek? Buydu ki "Leysa rahmetu hadikum" kuvvetiyeten sizin birinizin acıması kendine acımasıyla ölçülemez ki yani insan kendine acıyor. Yok karısına acıdı. Yok çocuğuna acıdı. Oğluna acıdı. Kızına acıdı. Anasına acıdı. Babasına acıdı. Acımak bu mudur? Ona zaten acıyacak. Sizin birinizin merhameti kendine has olmamalıdır. Ve lakin hatta nase ahammeten. Bir defa bütün insanlara umumi manada acıyacak. Bütün insanlara. Kafire nasıl acıyacaksın? E, Müslüman olsun diye dua edeceksin. Hidayete gelsin. E, sarhoşa, yaşa. Efendim yok fahişe bilmem ne Niye hakaret ediyorsun canım Onların da dönmesi için Bu yola gelmesi için Ondan sonra e, Hidayet bulmaları için Tevbe nasip olması için Düştüğü günahtan kurtulması için Acınmaz mı yani Onun için bütün insanlar acıyacak Kafirlerin İslam'a gelmesi için Günahkarların tevbe etmesi için Efendim veyahut da fakirlerin muhtaçlar E şimdi işte haberlerde izliyoruz Denizde boğulanlar işte Muacirler, göçmenler, perişan haldeler, açlıktan, susuzluktan çocuklarını öldürenleri duyuyoruz ya. Nasıl acımazsın? Nasıl merhamet etmezsin? Bir de şu şart var teala. Bir de acıması ancak Allah için olacak. Burası da önemli. Yani bir kişi acıyor ama canı onu sevdiği için. Bu nefse girdi. Veya oğlu olduğu için, veya kız olduğu için. Evvela Allah'ın mahluku ve yaratığı olduğu için, Allah'ın kulu olduğu için. Çünkü el-halqu Bütün yaratıklar mahlukat Allah Teala'nın eee ailesi gibidir. Yani ne demek? Allah bakıyor onlara. Allah yaratmış, Allah yaşatıyor onları. Ve um ve ve hayru menfa'uhu um Allah'ın kulları içerisinde en hayırlısı kimdir? Allah'ın yarattıklarına en faydalı ve en merhametli, en şefkatli olanıdır. Bu cibarla şefkatli olmamız, merhametli olmamız bizden ta Tade kendine acımakla ne olmaz? Merhamet olmaz. Allah için acıyacak o zaman cennete girersiniz buyuruluyor. Yine böylece mesela. Adam günaha düşebiliyor. İçki içer, kumar oynamış, zina etmiş, faiz demiş. Yani hepimiz beşeriz. Kimse peygamber değil. Yani bu zamanda. E ne olacak? Adam bir günah işlediği zaman dedikodusunu yaparak, gıybetini yaparak ne melun adam falan. Bunlar merhametli insanlarda olacak işler değil. Acıyan insan böyle yapmaz. Hadis-i şerifte, Abdullah radıyallahu ta'l-i vaat hadis-i şerifte ne buyuruyor? İdâ râitum e gâküm kâdde Baktınız kardeşinizi gördüğünüz bir hat cezası uygulanacak büyük kebair bir günah düşmüş. Yani hırsızlıktır, içkidir, zinadır. Bunlar ağır cezalıktır İslam'da. E peki ne yapın? فَلَا <gülüyor> تَلْعَنُواۜ Ona lanet okumayın. Hemen beddua, hemen Allah belasını versin. Ne pis adammış. Cık. Düşmüş. Merhamet isteniyor bize. Lanet yapmayın. Ya ne yapın? فَلَا Bu şeytan işine gelir. Şeytan da bayılır. Niye? Onu zaten günaha düşürdü. Sana da lanet okutturarak seni de günaha düşüttürecek. Öbürüne de gıybet ettirerek, öbürüne de dedikodu ettirerek, öbürü de bir, bir de benden hesabı adamın yaptığına ilave bir de yapmadığını iftira edecek. Bizim millet öyle de Düştüğü gibi üstüne çullanırlar. Kimse kaldırayım elinden tutayım demez. Sabaha kadar teheccüd kılar, akşam Bir Müslüman bir günahını gördüğü zaman onu yayar. Yani böyle şey olur mu sen? Niye merhametsizsin ya? Şeytana yardımcı olmayın ona karşı buyuruyor. Çünkü neden şeytan istediğini yapıyorsunuz? Ya ne yapın velakin kulu Allah erhamhu Allahum etub Ya Rabbi bu kulna acı. Ya Rabbi bu kulna tevbe nasip et. Ya Rabbi hidayet ver. Ya Rabbi hayırla ıslah et. Islah et deyince biraz Türkçe de şimdi Bozuk adam manasında gıybet'e dönecek kadar bir laf çıkar. Onun için hayırla ıslah et. Hayırla ıslah et. Yani düz düzgün hale getir. Böyle deyin. İşte merhamet budur. Acımak budur efendim. Sabah kadar namaz kılıp akşam kadar oruç tutan hiçbir kişinin işinin senin işine başına karışmayan günahı yok bir şey yok. Öyle adamak için ne yapsın? Gıybet o iftiralık bir şey sana çıkartmıyor, hisse bırakmıyor. Ama e, suçlu, günahkar, yanlışa düşmüş adam esasında duaya muhtaçtır. Ona tevbe duası yapın, ona Allah'ın acıması için dua yapın. Çünkü Allah onu acırsa ne yapacak onu? Yola alacak. O da ahirette azaptan kurtulacak. E sen niye kıskanıyorsun bu dönerse senin neyin eksilir yani? Bir adam hidayat bulursa, o günahları bırakırsa senin neyin eksilir? Cennette gelip seni yeni ona verecekler yani? Nedir bu kıskançlık? Nedir bu merhametsizlik? Acımasızlık? Helak olsun, yuvarlansın, bitsin, batsın. Düşmanınız hakkında bile istemeyin. Merhamet lazım. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Nüman Beşir Hazretleri minbere çıktı. Hamdü sena'dan sonra Allah'a dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle buyurdu. "Yembagilil muslimin en yekunu beynehum bi nasihati ba'd ve Müslümanlara gereken şudur ki hadis-i şerifte buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem birbirine iyilik isteyecek. İyiliğini isteyecek. Yani içki içiyorsa içmemesi iyiliktir. Zinayı yapmaması iyiliktir. Karısıyla kavga ediyor, kavga barışmaları iyiliktir. Çocuğunu reddetmiş, bağışlaması iyiliktir. Hep insanların iyiliğini isteyecek. Ve birbirlerine acıyacaklar, birbirlerine nasihat edecek. Nasihat derken, bak sana vaaz ediyorum, dinle beni falan demek değil. Kalbinden iyilik isteyecek, ağzıyla, diliyle de dualar yapacak. Nasihatler yapacak. Kemesel uzv minel ceset. Müslümanlar ne gibidir? Bukhara hadisinde de geçer bu kısmı. Bir bedenin uzuvları gibidir, azası gibidir. Yani el, ayak, göz, kulak, beyin, kafa, ayak. Bunlar nasıldır? İzeşteki bazı tedavi hal ceset kulu bilsehr. Şimdi başı ağrsa Ayağı da uyuyamaz. Burada bir ağrı olsa kulağa da uyuyamaz. Kulağa ağrısa göbeği de uyuyamaz. Midesi de uyuyamaz. Ya ne yapacak? Vücudundaki bir acı bütün her yere silah ediyor. Halbuki bölgesel. Yani orada var başlamış ama bütün beden ona eşlik ediyor ve uykusuz kalıyor. Hatta Azebel eleminzel kel uzvi. O uzvundan o acı gidene kadar. Edeşte ya uzun minu sairü'l-cisd bis lafzında müminlerin birbirine acıması bir bedenin uzuvları gibidir. Yani bir yeri ağrısa uyuyamaz orası. Orası uyuyamasa diğer bedende de uyuyamaz. Hiçbir zaman bedenin vücudun bir parçası Bölgesel olarak ağrı çeksin de diğer bedeni uyusun diye bir şey tıbbende, aklende sabit olmamıştır. E şimdi başın ağrıyor. Eksen insanlığa da oluyor bu. Çok rahatsız ediyor insanı. İşte herkes ağrı çağılıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Ne yapacak? Çaresine bakacak. Hele ki e, migren gibi olaylar. Adam kafayı duvara vuruyor diyor. O kadar ağrılar olabilir. E, ayak diyebilir mi ki? Bana ne başımdan? Ben neredeyim, o nerede? Hiç alakamız da yok. Efendim, o uyanık kalırsa kalsın. Ben yatıp uyuyacağım. Ayak bunu yapabiliyor mu? Yapan... Müslümanlardan da birinin sıkıntısı herkesi rahatsız etmeli. Yani birbirine o kadar merhametli, nasihatli, iyi niyetli, hayır ha, olmalılar ki, birinin uykusu kaçmışken o uyuyamamalı. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Burayı anlayalım. Anladı mı? Şimdi lezem ve yanında aç atıyor. Tok olarak adam yatmış uyuyor. Bu bizden olamaz diyor. Niçin? Çünkü Müslümanlar böyle olamaz. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz diyor. Ve nasu have lemetten umur E ne olacaksın Felluce'de kadın çocuğunu öldürüyor açlıktan. Suriye durumu, Libya'nın durumu, işte İran durumu, bütün dünya, ülke, Filistin, Gazze, bir şey görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Türkiye'de öyle Doğu, Güneydoğu perişan haldeler. Ne evleri kaldı, ne ocakları kaldı bu PKK'nın yüzünden. Askerle çalışmalarda millet evine dönemiyor. Ramazan geldi. Bak bir aile şimdi evimize dönelim derken yolda kaza geçirdi, Altı kişi birden öldü. Diyarbakır'da Allah rahmet etsin. Ama evlerine bir baksan evlerinde ev kalmamış ki. Evlerine dönselerdi belki de kriz geçireceklerdi. Şimdi haberler gösteriyor. Yani burada nasıl biz rahat uyuyabiliyoruz? Keyfe kaçabiliyoruz. Bu işler nasıl düzelecek? Bizim elimizden ne gelir? Bize ne düşer? Nasıl yardımcı olabilirim? Yani neyse kendi o bölgeye gidemesin gidenler var, yardım edenler var mesela. Herkes bir tarafından bir ucundan tutsa bu işin bu millet susuz kalır mı, evsiz marxiz kalır mı yani? Onun için merhamet çok önemli bir şey. Sahabe kiramı Allah Teala metediyor. Biz onlara uymakla bize emrediyor. Ve الذين اتبعو onlara uyanlar aradı ve razı. Allah onlardan razı, onlar Allah'ın sevabından razı oldu. Rıza müjdesi kime veriliyor? İyilikte sahabeye uyanlara. Peki sahabeyi ne elemet ediyor? Ruhamau beynehum. Aralarında çok merhametliydiler. Muhacirler kalktı geldi, insan ne yaptı? Evini açtı. Odasını yarıladı. Arsasını yarıladı. Kim yapar? Ben dedi kurmalığım var. Yarısı senin olsun. Sen Mekke'de bıraktın. Dükkanı, tezgahını hizmet etmek zorunda kaldın. Ondan sonra efendim e, birisi geldiği zaman hemen cübbesini serer. Arkadaşına sahabe-i gel buraya otur derler. Yemezler yedirirler. İçmezler içirirler. Evine misafir geldiği zaman kendi çoluk çocuğu aç. Bir ufacık yemek var. Onlar yerse misafir aç kalacak. Resulullah misafiri anh, diye Kalkıp ne yaptı çocuklarına? Efendim siz dedi. Hanım sen bu çocukları uyutmaya bak. E, çocuklar ağlıyor açlıktan. Analarda hiçbir şeyleri yok. Kaldırdı ona sofrayı getirdi buraya. Bir perde çekmiş araya. Getirdi burada misafire yediriyor. Hanımına da diyor ki sen diyor orada da diyor bir sofra sesi patküt yap. Bir kaşık kaşar böyle birbirine değdir yani. Niye misafir çünkü o zamanlar Medine'de açlık var, kıtlık var, fakirlik var. Müsafir şimdi ya çoluk çocuğunun yemeğini mi bana getirdi acaba diye. Morali bozulur, iştahsız yer. Onun için içeride de yetecek kadar yemek var çoluğa çocuğa. Açlıktan ağlamıyorlar izlenimini vermek için diyor. Orada da diyor sen bir hareket ses, ses yap diyor. Sabah namazın Efendimiz'e geliyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra diyor kuma. Dün gece ne iş yaptınız siz diyor. Allah diyor hayran kaldı size diyor. Bunlar da şaşırıyor lan. Misafirin bir şeyden haberi yok. Ne yaptık ki biz diyor gece. Yedim yaptım diyor. Ha, o zaman anlıyor ki onun çoluk çocuğunun yemeğini bana verdi. Onları aç yatırdı. Ama orada işte tabak çanak sesleri yaparaktan onu da rahat ettirmek için yani neşesi kaçmasın. Yani bizim de var yemeğimiz sana da kalanını verdik Hesabı yapmak için nasıl bir hile şer'iye planlamış o sahabi misafiri üzülmesin diye, ağzından boğazından rahat geçsin diye. Mevlada ayet indirdi. Ben zelifi şenikuma, sizin hakkınızda bu gece bana Allah indirdi diyor. Haşır suresi naatlerinde. Ne diyor? Ben Benim peygamberimin sahabesi o kadar çömerttirler, o kadar merhametlidirler. Sahabe diğer arkadaşlarını misafirleri kendilerine tercih ederler. Çok olsa tercih etsin. Kendilerinde kıtlık olsa da, açlık olsa da. Çoluk çocuğu aç kalsa da böyle yaparlar. İşte sahabeyi böyle anlatıyor Kur'an. Merhametin derecesi bu. Sen ne de dersin? Manyak mısın, havanak mısın? Çocuğun açken komşuya verilir mi fakire? Sen bu kafadasın. Ehli öyle mi yaptı? Hz Ali Efendimiz, Fatıma annemiz, Hasan Hüseyinler açken. Üç gün iftarlık, savurluk yok. Üçünde de borç aldı, bir iftarlığa önüne koydu... İftar saati geldi birinci gün. E, mi, fakirim dedi. Size elli beşsiniz. Ona verdiler. Yine aç. İftar yok, sahur yok. Üçüncü gün oruç. Geldi tam şeyde yetimim dedi. Hadi yetime verdiler. Zaten bir un borç almış. Ondan bir ekmek yapıyorlar. O ekmeği de ona ver Üçüncü gün iftar yok, sahur yok. Yine oruç. Artık Hasan Hüseyin efendilerimiz yürüyemeyecek hale gelmiş. Gözlerini açamıyorlar. Çocuk vaziyetteler. Ondan sonra üçüncü gün geldi. Esirim diyor. Siz elli beşsiniz. Biz olsak ne kafa... Kapıyı suratına bir de taş fırlatız arkasına. Deli misin manyak mısın? İki gündür çocukları aç. Her gün biri geliyor ya. Adamı kovarsın. Onlar ne yapıyorlar? Teşekkür bile istemiyoruz. İnne li Allah rızasını biz sizi yediriyoruz. Karşılık beklemiyoruz. Teşekkür istemiyoruz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Bir de verdiği adama dua ediyor, hürmet ediyor. Ayetler indi insan suresinde. Nice sohbetlerde anlat. Sahabe budur. Ehli beyt budur. Tercih ederler başkasını tercih eder. Merhametten geliyor. Acıyorlar. Onun için Allah da onlara acıyor. Şimdi o zaman bu acımaları sadece Müslümana değil ki aynı zamanda zimmilere de acıyorlar. Zimmi ne demek? Müslüman memleketinden Yahudi, Hristiyan, Rum, Ermeni fark eder mi? Etmez. İnsan değil mi? İnsan değil mi? Onun için Hazreti Ömer Efendimiz baktı, Yahudilerden, zimmilerden bir adam yaşlı, dileniyor kapılarda. Hazreti Ömer halife o zaman, radıyallahu anh, pirivani dedi ki, ya dedi, bir biz sana insaflı davranmamışız dedi ya, yazıklar olsun bize dedi. Halbuki adam Yahudi, yaşlı Yahudi. Çünkü dedi, biz dedi, sen geçken senden vergi aldık. Yani cizye aldık, El kitaptan cizye alınıyor ya, biz senden vergi aldık yani. Şimdi zaten el kitaba düzüm yok. Bizde Türklerden daha fazla vergi alınıyor. <gülüyor> Hayır bir şey. O zaman el kitaptan alınıyordu. Şimdi bize bir ev vergileri geliyor. Allah Allah. Adam zaten evi satacak. Vergi ödedim, vicdandan evi satacak adam. O hale gelmiş. Emlak vergisi, şu vergisi, bu vergisi. He, biz senden diyor. Gençken er, el vergi aldık. Tüm vaziyatı Şimdi de seni zayi ettik. Bu yaşa gelmişsin de. kenarına demek bir şey koyamadın ki. Kapı kapı dileniyorsun. Hemen dedi emretti. Her gün Müslümanların malından, maldan, bu bizim zimmi vatandaşımızdır. Buna her gün bir azık ve nefaka ayıracaksınız ve buna efendim, günlük yiyeceğini kapısına götüreceksiniz. Yaşlı insan bu dedi. Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa yaşlı bir adam. Onun için gezecek, dolaşacak hali yok. Biz buna bakmakla mükellefiz. Merhamet budur. Hazreti Ömer en şiddetli adam. Ama Allah için acıyacaksın. Yaşlısına, hastasına, esirine, yetimine acıyacaksın. O yetim, yetim. Kimin çocuğu mühim değil. Efendim gavurun çocuğu şununca. Yetim. Babası ölmüş, kalmış, garip, esir. Açıyacaksın. Merhamet. İslam'da merhamet. Bu işidin Müslümanlıkla ne alakası var şimdi duyuyorsun. Esirlere ne muameleler yapıyorlar. İslam'da esire böyle mi muamele var? Ne yiyorsan onu yedireceksin. Ne ondan yedireceksin. İslam Nerede? Bunlar nerede Müslümanım diye çıkmışlar ortalığa dolu efendim zibidi. İslam'ı kaynağından okuyalım. Ayetlerden, hadislerden okuyalım. Şimdi tabii devam edeceğiz. Bir kısa ara verelim inşallah. Ondan sonra hemen birazdan yine devam edeceğiz. Şimdi yeniden konumuza gelecek olursak rahmet ve şefkat ve merhametle ilgili e, mevzulardan devam edecek olursak bir hadis-i şerifin el Hz. Hasan Efendimiz'den Resulullah Abydu sallallahu aleyhi ve sellem Budela Cenne. Benim ümmetimin seçkin velileri var. Eptel deniyor. Kırklar, yediler, işte üçcüzler, yedi yüzler. Bu veliler Cennete bir kez salat vela sıyam. Çok namaz kılıyor. Hatimle teravih kılıyor. Yok teheccüd kılıyor. Yok nafile oruç tutuyor. Recep Şaban uçaylar sıralı falan. Çok nafile namazla, çok nafile oruçla girmeyecekler. Ha kılmıyorlar, tutmuyorlar değil. Nafile de kılıyorlar. Ama cennete giriş sebepleri o olmayacak. Ya ne olacak? Kalplerinde acıma hissi var. Ebdal seçkin velilerin ilk özelliği merhametlidirler. Bir defa acıyacak Ve selamet-i sudur Göğüslerinde kin yok, nefret yok, haset yok, fesat yok buz yok, adavet yok Kalpler tertemiz, ayna gibi Ve sekavetin nef nefislerinde Cömertlik var Başkasını tercih etmek, o öne geçsin O ilerlesin, o yesin Ben aç kalsam da Ve rahmet-i cemii Bütün müslümanlara rahmet ve merhamet Ve acıma duygusuyla Bezenmiş olduklarından efendim, Bütün müslümanlara Hatta bütün insanlara çünkü onların da kafir olsalar da hidayeti için onlara da aciip dua diyorsun da Ya Rabbi hidayet et diye. İşte onun için cennete girecekler. Yoksa öyle efendim gülene gül gelene gelene git verene ver. Onu herkes yapar. Onu herkes yapar. Biz ne yapacağız? Enes İl-Malik radıyallahu anh edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Erba'un min hakkı müslümin Müslümanların sende dört hakkı var. اَنْ تُعِنَ مُحْسِنَهُمْ iyilik edenine iyilikte yardımcı olacaksın. Ben تَسْتَغْفِرَ لِمُزْنِب۪يمُ Günaha düşmüş, suçlu için Ya Rabbi affet diye duacı olacaksın. اَنْ تَدْعُوَ لِمُزْنِب۪يمُ Adam İslam'dan yüz çevirmiş veya senden sana sırtını dönmüş, efendim seninle alaka ilişkiyi kesmiş falan. Onu sen çağıracaksın, sen gideceksin, ona dua edeceksin. Ben تُحِبَّ تَعِبَهُمْ Tevbe edenlerini seveceksin. Eee adam şimdi dönüş yapmış, namaza başlamış, ibadet yapıyor. Sen hemen millete diyorsun ki aldanmayın ya bunun namazına abdestine. Bu eski kulağa kesiklerindendir. Beyoğlu'nun haracını yemiş. Yahu ne karıştırıyorsun adam tevbe etmiş. etti abi Habibullah tevbe eden Allah'ın sevgilisidir. Ettehab-ı Münezzemkevenle Adembele günahından dönen iş günah yok gibidir. Ne adamın aleyhine gidiyorsun? Allah'ın sevdiğini seni sevmemeye ne hakkın var? Onun için merhamete dayanıyor. Her iş merhamete dayanıyor. Yani Acımak lazım. Acımanın önemi burada devreye giriyor. Bak Musa Aleyhisselam sordu. Hatta hayvanlara geldik. Müslüman'ı bıraktık. Kafiri de geçtik. Bak el kitap da olsa kafir de olsa, yaşlıysa, hastaysa, komşuysa, ölüsü varsa, bir darı varsa, sıkıntısı varsa. Ne olacak yani? Medine'de Yahudi komşuları vardı. Borç alırlardı, borç verirlerdi. Ondan sonra tabii ki sırdaş edinmeye lüzum yok. Başına vali seç demedik. Ama komşuluk hukuku var, ondan sonra yakınlık hukuku var veya akraban olur. Bir adam kafir olur ama akraban olur. Ondan sonra aç kaldım, geber. Böyle denir mi? Neymiş? O gavurmuş. Gavur da olsun. O da yiyecek. O da ihtiyacı olur. O da muhtaçsa, fakirse yardım edersin. Cık. İslam başka bir şey ya. Musa Selam ne dedi? Ya Rabbi, sen beni Kelamına mazhar ettin, seçkin bir peygamber, peygamber olarak ittikaz ettin. Sen e, bunu ben ne sebeple kazandım ya Rabbi? Tabi Allah'a karşı bir şey kazanılmaz. Lütfu keremiyle ihsan eder ama hangi şey sebep oldu? Mevlana buydu bir <gülüyor> rahmetike alâ halgîn. Ya Musa sen kullarıma merhametliydin yaratıklarıma. Bir gün Şuayb aleyhisselamın yani kayınpederinin koyunlarını otarırken bir kuzu kaçtı. Sen onun peşine düştün, düştün. Çok yorul. O kaçtı. Sen kovalarken sen onu sonra yakaladın. Baktın ki o da koşmaktan kalbi pır pır pır pır çarpıyor. Hayvan cihazın. Hem ben onu kucağına aldın. Onun böyle kalbini sakinleşmesini bekledin. Ona dedin ki, sen ona dedin ki, "Ya miskîne Elimet Abtini, ey zavallı hayvan, niye beni yordun? Ve Abtin nefseki, kendini de yordun." diye onu böyle sıvazladın, okşadın. Onun korkusunu yani paniğini dindirdin öyle bekledin onu. İşte Fevrehmet ki âle-i halkı istifeytuke ve Yarattıklarıma, mahlukatıma acıdığın için seni seçtim, peygamberliğimle sana ikram ettim. Bak ne kadar büyük bir şey merhamet. Kuzuya acımak, hayvana acımak. Öyle mi? Eee efendim. Ne olacak? Kuzuya, kuzuya herkes acır. Mesele nedir? Mesele köpeğe acımak. Mesele domuzu acımak. E domuza niye acayım Ya arkadaş sen şimdi adam bana fetva soruyor. Ne olmuş efendim? Keyfine domuz vuruyor. Domuzu vurayım mı? Ya sen domuzu ne yapıyorsun? Hedef tahtası yapıyorsun. Bir canlıyı diyor hadis-i şerifte. Domuz olsun, maymun olsun, fil olsun. Ne olursa olsun. Hadis-i şerifte buyuruyor ki bir kuşu koymuşlar ona ok atıyorlar. Taş atıyorlardı küçük taşlar. Çocuk çocuk eğleniyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? bir canlıyı hedef tahtasına koyan bizden değildir. Bu yasaktır. Çünkü Allah ona hayat vermiş, ruh vermiş, domuz da olsa. Sen şimdi keyfine domuz öldür. Keyfine. Ondan sonra efendim onu hedef yap. İşte efendim kaçtan kaça atıyorum, kaç atıştan kaçını değdiriyorum, bilmem ne bilmem ne. E sen insan mısın? Yani bu şekilde hayvanlara merhametsizce, acımasızca yaklaşarak efendim Allah'ın sana Acıyacağını mı sanıyorsun? Ha, onun için Mesela bir kadın anlatılıyor Bukhari ve Müslim Bukhari'de kesin var Bu hadis Müslim'de de olabilir Diye düşünüyorum Bu hadis-i şerifte Müslim'de rivat etmiş Evet kaynağı altına baktım Müslim'de rivat etmiş Bu meşhur bir hadis-i şerif e, Bukhari'de de geçiyor e, Bir fahişe kadın e, Fuhuş'la meşgul olan İsrailoğullarından bir kadın ee, bir yoldan giderken bir seyahatinde bir kuyuya asıyor, Oradan e, işte içiyor. Sonra çıkıyor falan. E, yolda bakıyor. kuyu yani yanaştığında e, gelirken e, bakıyor ki bir köpek susuz kalmış. E, susuzluğundan da bir güneş çölde. E, Toprağa kazımış. Toprağa dilini böyle toprağın altına dilini sürüyor ki toprağın altı nemli çıkar biraz serin çıkar diye o serinlikten efendim ...ağzına bir... E, ...serinlik gelsin. Çünkü suya ulaşamıyor. Kovası yok, ipi yok. O diyor ki... ...ya diyor demek benim başıma gelen hararet... ...buna da isabet etti diyor bu kadın. Fakat onun da... ...elinde kovası yok, ipi yok. Fakat su yakın. Su ne kadar yakın olsa da... ...köpek ona ulaşamıyor. Köpek nasıl ulaşacak? Ne yapıyor? Başının üzerinde... ...efendim dolama varmış. Onu çıkarıyor. Ondan sonra... ...ayakkabısı var. Ayakkabısına çıkarıyor... Ayakkabısını o dolamaya bağlıyor. Ondan sonra onu suya indiriyor. Ayakkabısının aldığı kadar işte o arada dökülüyorsa da aldığı kadar suyu köpeğe içiriyor. Böylece işte birkaç kere çeke çeke köpeği suvarıyor Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki feşekerallahu la feghaferullahu ala Bu kadar fuhuş yapmış bir kadını bu arada bir tevbesi zikredilmiyor. Yani tevbe etmiş düşmanı hiçbir konu yok. O köpeğe su içirdiği için Allah ona teşekkür etti ve Allah onu affetiyor. Bütün Allah'ın Allah istese silebilir herkesin. Allah kimse hesap soramaz. Şart koşamaz. Teşekkür etti ve affetti. Dediler ya Resulallah bu e, hayvanlara yaptığımız iyiliklerde de bize sevap var mıdır? E, su vardığımızda ecir var mıdır? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Neam fi kulli kebidin ratbatin ecru. Olmaz olur mu? Her yaş ciğerde ciğer yaş. Canlı bu. Tomuz da olsa şu da olsa bu da olsa. Susuzluktan ölüyor. Ben o domuzu görsem mesela elimden gelse ben o su vermez miyim? Nasıl vermem ya? Susuzluktan öldürülür mü? Bir hayvan. Her yaş ciğerde ecir vardır. Onun cevap sevap vardır. Hal böyle olunca insanı bırak hayvana kadar şefkat ve rahmet ve merahmet. Niye peygamberler çobanlık yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün her peygamber çobanlık yaptı. Dediler ya Resulullah sen de mi yaptın? Buyurdu ben de yaptım. Eccad dağlarında. Niçin? Çünkü hayvanların hallerinden örnek alsın, daha gençliğinde çocukluğunda yetişsin. Ondan sonra e, Mevla bakar. Kullarına şefkati var mı? Fakı Ebu'l-Leysemerkendi Hazretleri diyor ki allah Teala peygamber yapmadan evvel bütün peygamberleri çobanlıkla imtihan etmiş. Niye çobanlıkla imtihan etmiş? Bakalım hayvanlara karşı şefkati, merhameti var mı? Hayvanlara acımazsa insanlara hiç acımaz. Onun için imtihan etmiş. Bakarsa ki hayvanlara karşı şefkatli davranıyor. Kuzuya, koyuna, köpeğe neyse. Şefkatli davrandığını görürse yani Mevla imtihan ediyor. Ta ezelden bunu biliyor ama işte meydana çıksın diye de dünyada da hepimizi imtihan et, devam ediyoruz işte. Onları peygamber yapmış ve onları din işlerinde, dünya işlerinde Ademoğullarının başına geçirmiş ki siz insanların siyasetini, yönetimini daha yaparsınız. Kırıp geçirmezseniz insanlara merhamet edersiniz. Acırsınız. Evet. Onun için Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem devamlı rahmete ve merhamete ve şefkate teşvik etmiş. Hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Errahimune Rahman. Bu evveliyetle müselsel bir hadistir. Yani her ravi diyor ki falan şeyhimden ilk bu hadisi işittim o ondan, o ondan, o ondan. ondan. E Bizde bu usta icazetlerimiz var bu hadisle ilgili Acıyanlara Rahman Teala merhamet edecektir. Acıyanlara, Rahman Allah çok acıyan. Acıyanlara rahmet edecektir. Siz yeryüzünde olan, bak yeryüzünde olan insanlara demiyor, Müslümanlara demiyor, insanlara demiyor. Yeryüzünde olanlara, buraya böcek de gürüyor, sinek de gürüyor, hayvan da gürüyor, köpek de gürüyor. Siz yerde olanlara acıyın ki gökte olan melekler de size acısın. Çünkü melekler dese merhamet ediyor, dua diyor. Siz de günahsız durmuyorsunuz. Ee, Sizin günahlarınız hafif için istiğfar ediyor. İşte Kadir gecesi yakınlarda ee, gelecek inşallah. Geziyor zaten Ramazan içinde gecelerde. Ee, melekler inecekler. Tenezzelül melâkü tüver ruh. Niye inecekler? Bizim dualarımıza amin demeye. Günahlarımız için hafif demeye. Ee, e gökteki melekler size acısın. İstiyorsanız... Siz de yeryüzündekilere acıyın. Acımayan acınmaz. Evet. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnne Allah-u Teala la, la yerham. Kim merhametsizse acımıyorsa Allah-u Teala ona acımayacak. Ya Allah acımadı mı adama adam elak olur ya. Cehennemin dibinde kalırsın. Kimse seni sormaz arayıp bulmaz ya. Hanımına acı. de bir sinirlenip bağırıp çağırma, kalbini kırma. Nasıl hanımını dövüyorsun? Kadın nasıl dövülür ya? Onu nasıl korkutuyorsun? Paniklettiriyorsun kadıncağız. İdare et ya. İnsandır hatası olur. Yemeği tuzunu kaçırmış olur. Bilmemse. Öbürünü unutmuş olur. Bir şey unutur bir şey de. Bağır, çağır. Yapmayın bunu Ramazan günlerinde. Acıyın ya. Çocuğunuza merhametli olun. acı Ciddiyet başka, disiplin başka. Ama merhamet başka bir şey. Bunlar da birbirine Karıştırmamak lazım. Sen de ne yapıyorsun? İşte efendim, ben kız gece geldi 11-12'de nereden geldi belli değil. Ne oldu? Erkek arkadaşıyla konuştu. Ulan erkek arkadaşı olur mu sen? Afedersin. Boynuzlu musun? Efendim, kızın gece erkek arkadaşıyla nikah yok bir şey yok. Sen de baba olarak hoş geldi safa gitti. Bu nasıl bir adamsın sen E sen bana diye merhametli olun. Ben de kızımı acırdım. Kızım da dedi ben gezmek istiyorum. Hadi gideyiz kızım. Biz sana onu mu dedik şimdi merhametli olun? Ben ne anlatıyorum, sen ne anlatıyorsun ya? Meşru isteklerini yerine getirelim. Kayrı meşru isteklerinden engellersen esas o zaman merhamet etmiş olursun. Yoksa cehenneme yollamış olursun. Sen nasıl merhamet ediyorsun ateşe atıyorsun gözün bakarak? Öyle bir şey yok. Namusuzluğa göz yumulur mu canım? Nikahsız mikahsız kızın elini tutacak, yok öpecek, yok sallayacak. Ne işler ne işler ediyorlar bir de. Zinada belki de var. Böyle bir merhamet kimden görülmüş ya sen? Allah'tan tam merhametlisin. Zinayı haram etmiş. Sen nasıl serbest ediyorsun? Haşa. Onu demek istemiyorum. Ama hanımlara karşı çok kötü muameleler duyuyorum erkekler. Çok. Hanım kardeşlerimiz emanettir bizlere. Acıyalım. Ya ne bileyim onlar bir ufak gözyaşı döktüğü zaman e, insan hanımı, insan zerre kadar merhametli olsa konuyu kapatır, şey yapar. Hatta özür dilesin falan falan. Gönlünü hoş edersin ya. Ramazandır, bayram geliyor. Ne kavgalar, gürültüler oluyor evlerde. Yazık günahdır ya. Siz acıyın, Allah'ın size acımasını istemiyor musunuz ya? Siz de acıyın edin kardeşim ya. Evet. Ve la yaghfiru limen la yaghfir ve la tub ala la Allah bağışlamayanı bağışlamaz, acımayana acımaz. Tevbe etmeyenin de tevbesini kabul etmez. Yani adamza tevbe etmiyor. Hadi ben seni affedeyim. Şimdi tevbe etmeden de Allah'tan tarafından istenir mi? Sen de özür dile Allah'tan. Evet. Onun için Allah Teala İncil kitabında, semavi kitabımızda tabi İncil de Allah'ın indirdiği kitaplardandır. Bize eski ümmetlerden geliyor, Katade Hazretleri vaat ediyor. Ey Adem oğlu, nasıl ki sen acımıyorsan ben de sana öyle acımayacağım. Sen Allah'ın kullarına acımazken Allah'ın sana acımasını nasıl bekleyebilirsin? Büyük bir nasihattır yani, ibrettir. Onun için işte Ebu derdi Hazretleri mesela ne yaparmış? Çocukların peşine düşermiş. Kocası abi. Şam'ın kadısı. Niye düşermiş peşine? Bakarmış onlar güvercinleri şey etmişler ya. Kafese koymuşlar falan filan. Oynuyorlar bir şeyler ediyorlar. Gidermiş dermiş bu güvercin kaç para dermiş. Hemen o güvercini para verip satın alırmış. Ondan sonra salarmış. İzhebi fahişi. Hadi git senin yerin kafes değil. Yaşa dermiş. Yaşa. Yani kocası abi mevim me Şam'ın kadısı işi bitmiş de o kafese konulan güvercinlere, kuşlara acıyarak bir de para vererek onları özgürlüğüne ve hürriyetine kavuştururmuş. İslam bu! Köle yapmak değil, kafese koymak değil, hapse atmak değil. İslam özgürlüğüne kavuşturmak, hürriyetini vermek, kafesten uçurmak, hadi git yaşa diyebilmek ve bunun için de cebinden para vermek. Merhamet bunu gerektiriyor. Acıyor çünkü o. Alışmamış oraya. Rahat rahat dolaşırken kafese konulsa ne olur? Seni hapse koymaları gibi olur. Onun acımak lazım. İşte diyorum hayvanlara da acı her şey. Yani Malik İbni Enes radıyallahu teala İsa aleyhissalatü esselamın beyanlarından naklederken La tükfirul kelam fî gayri Allah'ın zikri dışında çok konuşmayın. Zaruret miktarı konuşun. Zikrediyorsanız istediğiniz kadar konuşun. Zikirle konuşun. Zikrin dışında konuşmayın. Feteksu ve bugün Kalpleriniz katılaşır. Vel kalbül kâsi baidun minallah. Katı kalp, film, dizi, sinema, bilmem ne, maç, kaç. Bunları izle izle izle kalp katılaşıyor. Kalp katılaşırsa Allah'tan uzaktır. Ancak zikirle yumuşuyor. Onun için... Ve la tenzuru fi Sanki siz ilahmışsınız gibi insanların ayıplarını araştırmayın. Günahlarını, suçlarını karıştırmayın. Sen ilah mısın? Sen mi yarattın? Onun için venzuru ilayke ne'bud. İnsanlara bakarken ne gözle bakın? Ben de kulum, o da kul. Ben Allah'ın köleciyim, kuluyum. O da Allah'ın kulu, köleci. O benim onun üzerinde bir haziletim yok ki. Böyle bakın. İnne nas raculan mubtelen ve muafen. İki türlü insan var. Birisi belaya düşmüştür, birisi afiyet içindedir. Bunlardan dışında değildir insanlar. Ferhemu sahibel bela ve ahmedullah alele Kimde Allah bir bela vermiş, musibet vermiş, elini almış, gözünü almış, konuşamıyor, fakir etmiş, muhtaç etmiş, dileniyor. Kimde bir sıkıntı var, görüyorsanız hemen ne yapın? Onlara merhametli davranın, acıyın, iyi yaklaşın, işte elinden tutun, kolundan kaldırın, muhtaçsa para verin, yardım edin, neyse. Belada gördüğünüze Acıyın, afiyette gördüğünüz kendinize Allah afiyet verse ham dedin. Ya Rabb bana bu belayı vermedin. Bana göz verdin, kulak verdin. Adamın gözü yok, onun kulağı duymuyor, onun ayağı tutmuyor. O fakir dileniyor. Bak benim evde ekmeğim var. Mesela hangi bela sahibini görseniz hemen merhamete gelin. Bir de Allah sizi o beladan korudu diye de afiyetten dolayı Allah dedin. İşte insan budur. Sen budur. Bela sahibini görüyor. Ondan sonra o efendim ona karşı "Ece işte Allah belasını vermiş. Bak baba." Bir de böyle diyor ha, ne yapmış ki kim bilir? Allah belasını vermiş. Ben mi acıyacağım Allah'ın fakir ettiğini? Bak, bunu söylüyor. Bunun bir Müslüman söyleyebilir mi? Oca adam geliyor, yemek istiyor, fakir dileniyor ve hatta bir ihtiyacını harcıyor. Qalelze'in <gülüyor> e kafaru. Kafirler ne dediler? Lze'in amenu iman edenler. Ne böyle? İnşallah İstese Allah yedirirdi bunu. Allah'ın yedirmediğini biz mi yedireceğiz? Yasin'de geçiyor bu. Ve diyor ki bunu kafirler söylediler. Çünkü Müslüman'ın lafı olamaz. Allah yediremedi de mi sana gönderdi? Seni imtihan etmek için sana gönderdi. Sen de zerre kadar merhamet olsa sen bu şekil yaklaşır mısın? Onun için biz kendimiz için ne istiyorsak, başımıza ne gelsin istiyorsak Müslümanlar için onun başına gelmesini isteyeceğiz. Kendimizin başına ne gelmesini istiyorsak onun da başına onun gelmemesini isteyeceğiz. E onun başına bela gelsin ben de güleyip sevineyim. Böyle bir Müslümanlık olabilir mi? Bu merhametten ve insaftan ve vicdandan uzaktır. Evet. E Ebu Abdullah Şami Hazretleri diyor ki: "Tavus, ullarından büyük zat." Bu zattan kapıdan izin istedim yanına gireyim. Yaşlı bir zat çıktı. Dedim: "Tavus Hazretleri siz misiniz?" Yok dedi. "Ben oğluyum." Oo dedim de babası ne yaşta acaba? Dedim babanızla görüşebilir miyim? Dedi çok artık bitmiş tükenmiş vaziyettedir ama e, bir sorayım. Sordu. Dedi gelsin. Dedi sel ve evcis. Sor ama kısa sor. Çok uzun dünya kelamı konuşma benim yanımda dedi hemen. Ben de dedim ki diyor ee, şunu soracağım. Allah'ın benden istediği amelleri Oho bu 104 kitabı okumak lazım Kısa bir soru mu bu şimdi Allah'ım benden ne istiyor Bana kısaca söyler misin Dedi ki diyor istersen sana Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, Kur'an'ı Üç kelimede özetlerim Dedim buyur Efendi Hazretleri Peki der İsterim dedim Peki der Allah'tan öyle bir kork ki senin yanında Allah'tan daha çok korkulan hiçbir makam mevkiyi sahibi olmasın. Kimlerden ne kadar korkuyorsun? Polis gelse ödün kopuyor. Komiser görsen şey kaymakam vali çağırdım ver. Niye heyecanlanıyorsun? O da senin gibi insan. Titreme ne gerek var? Allah'tan öyle bir kork ki hiçbir kimse senin nezdinde ondan daha itibarlı olmasın. Varca uracan. Allah'tan öyle bir ümide gir ki öyle bir ümitli ol ki Ümidin korkuna ağır bastırsın. Ümidin korkundan ağır bastırsın. Bir de diyeyim sana üçüncü kelime Kendin için neler istiyorsun? Başka Müslümanlar içinde Aynı şeyleri iste. Onun olmasın benim olsun. Bu ne? Efendim hasettir. Çünkü merhamet eden, acıyan Hatta başkasınınkiler Benden iyi olsun. Sahabe öyleydi. O benden önde olsun. Benden ileri olsun biz onları örnek almamız lazım. Evet. Omeri ibn Aziz radıyallahu teala anh biliyorsunuz büyük halife buyururdu ki Allah Teala'nın sevdiği işler, habbu'l umur teala selle üç şeyi Allah en çok sever. El afu inde'l muqtara. Ceza vermeye gücün var, Yakaladın adamı intikam alacaksın, affettin. Gücün varken affettin. Gücün yok zaten. Pehlivanlık bende kalsın hesabı. Zaten bir şey yapamıyor, affettim diyor. Ulan affetmesen ne olur derler adama. Çünkü gücün varken affet etmek. Velkastu <gülüyor> filhidde. Çok sinirlendin, kazaplandın, öfkelendin. Duman çıkıyor başından. İşte o zaman adaletli olmak. Çünkü neden? Adama dengeli gideceksiniz. İstediğin kadar sinirlendirsin seni. Adaletsiz bir şekilde düşmanlık ve kin, nefretle yaklaşmayacaksın. Adil yaklaşacaksın. Ve rüfku bi'ibadilla teala. Bir de Allah'ın kullarına yumuşak davranmak. Merhametli davranmak. Ve ma rafaka bir bi'ibadille illa ruf kabir. Her kim Allah'ın kullarına merhametle yaklaşırsa, şefkatle, vicdanla, adaletle, insafla, rifk ile muamele ederse, mutlaka ahirette, kabirde, sıratta, mahşerde en tehlikeli geçitlerde, en zor yerlerde ona da Allah yumuşak muamele yapacak. Neden? Sen kullarıma yumuşak davran, Merhametli oldun. Ben de sana ...acıyacağım... ...Allah buyuracaktır... ...Celle Celleceler ...onun için daha tabi birçok rivayetler... ...mevcut olmakla beraber... ...ben bugün bu kadarla iktifa edeyim... ...rahmetin merhametin önemi... ...efendim saymakla bitmez... ...ama biz... ...Allah'ın bize acımasına ne kadar muhtaçsak... ...ve bu bizim için ne kadar önemliyse... ...Allah acımazsa kimse bize acıyamaz... ...Allah acırsa cehennemden kurtarır... ...Allah acırsa cennete koyar... ...Allah acırsa imansız öldürmez... Her şey onun bize acımasına bağlı. O zaman mutlaka kızdık mı sinirlendik mi öfkelendik hiddetlendik hemen ama Allah'ımın bana acıması niyetiyle yaptım. niyet ettim sen bana acı diye ben de acıyorum hanımıma bağıracaktım şimdi, bağırmıyorum. Hadi bakalım. Hocam yani bu, bu senin dediğin hadis benim aklıma gelir mi? <gülüyor> Karıyı dövdükten sonra aklıma gelir. Çünkü o sinirlen bir bindiriyor zaten siniri geçiyor. Vay hoca ne demişti görüyor musun? E neye yaradı şimdi? Neye yaradı? Pehlivan kim değildir? Öyle önüne geleni deviren değildir. Elkeyiz. Mendehane nefsev. Nefsini devirendir. Ve men yemlikü nefsev indelgadab. Pehlivanların en büyüğü öfkelendiği zaman nefsine malik olabilendir. Bağırmadan frenleyebileceksin. Kalp kırmadan durabileceksin. Kafayı kırmadan durabileceksin. Yoksa kavga gürültü, her şey bitti. Ondan sonra kalkmış oturmuş görüyormuşsun Hoca demişti ya Allah'ın acımasını istiyorsan Sen de acı ben de tam hadisle amel edecektim Bizim şarteller arttı Prenler patladı olmadı ki Müslüman e Ne zaman bunlarla amel edeceksin Öldükten sonra mı Ondan sonra kabirde senden kim amel ister Kabirde senin affetme Gücün var mı Öldükten sonra senin iyilik yapma gücün var mı Adalet gücün var mı Hangi faziletle amel kaldı bugün ölsen hepsi bitti Allah sana acıması ne kadar önemli bir acı. Acımasını istiyorsan acıyacaksın. Acımak ne zaman olur? Kalp kırmadan, gönül yıkmadan, kafa kırmadan, kavga dürültü çıkartmadan. Cık. Hele ki oruçta sinirler çok artıyor. Sigara içenler bile iftardan sonra yanına yanaşmayın yani. Baruz oluyor böyle. Vuracak yer arıyor. Adam kafaya vuruyor sigara. Adam da hurmadan eve sigarayla açıyor ya. Onun için bu sinir çok kötü bir şey. İmanı bozar diyor. Ya i̇manı bozar. Onun için mümkün mertebe sinirlenmeme ya da sinirli adamların yanında dolaşmamaya. Öyle ya adamın da damarına basmayacaksın. Adam zaten sinirli gidip bir de ona ne mevzu çıkarıyorsun. E sen de sinirlenmemesi için sinirlendirecek işler yapmaman. O da ibadet. İbadet Ramazan'ı huzurla, sükunetle geçirmek. Kavgasız, gürültüsüz, şamatasız geçirmenin fazileti hadis-i şeriflerde vaat ediyor. İftardan önceki sohbetlerde bunları açıklayacağım. Sırayla derslerde açıklayacağım inşallah. Ama tabi Ramazan sonunda da kalmadan açıklamam lazım. Adam çünkü bağır çağır, Ramazan bitti. Biz de bu hadisi okursak. E hoca niye başında demedin gidecek. Sakinliğin çok önemi var Ramazan'da. Uçun, orucun kabulü için. Feravin kabulü için. Sessizlik lazım. Sükunet ne? Ramazan bu. Başka aylara benzetme. Merhamet artacak, şefkat artacak. Tersine sinirlilik artıyor. Millet yollarda yüzlerde, trafikler iftara yetişecek bir şeref. Gönül kırmalar çok oluyor merhametsizlikler çok oluyor. Evet. allah Teala Adem Aleyhisselam'a vahyetti. Bu rivayetle bitirelim. Ya Adem, Erba'un hünne cima'un leke ve li veledik. Dört şey sana emredeceğim. Sana da bütün zürriyetine de bütün hayırları bunlar toplayacak. Biri benim için. Biri senin için. Biri seninle benim aramda, biri de seninle insanlar arasıyla alakalı. Benim için olan bana hiç ortak koşmayacaksın. Sadece bana kulluk edeceksin. İbadetini bana tahsis edeceksin. Bu benim hakkım. Senin için olan bütün amellerinle sana mükafat vereceğim. Salih ameller işleyeceksin. Namaz kılacaksın. Oruç tutacaksın. Ama bunlar benim için değil. Çünkü neden? Oruç, yarın ahirette mükafatını ben vereceğim. Namazın mükafatını ben vereceğim. Ne zaman? En dar zamanda. sadaka verdin, zekat verdin. Ben sana ya edeceğim. 13'ün onun cevabı sana dönecek. Aramızda olan seninle benim aramda bir sır ve çocukların ve zürriyetine de geçerli. Fevin ket dua Dua senden, istemesi senden, kabul etmesi vermesi benden. Ne zaman yalvardın Allah dedin, ben buyur kulum diyeceğim. Dua hakkı veriyorum sana ve zürriyetine. Bir de seninle insanlar arasında gözetmen gereken mesele şudur ki, fashabun billati tuhibbu en yashabuke bihi. Onlar seninle arkadaş olurken senin sırrını ifşa etmesinler istersin. Sen sıkıştığında yardım etsinler istersin. Düştüğünde kaldırsınlar istersin. Fakir kaldığında yardım etsinler versinler istersin. Sen evet kötü gününde başı baş sağlığı dilesinler teselli etsinler istersin. İyi gününde gelsinler tebrik etsinler istersin. Öyle mi? İnsanlar seninle arkadaşlık ederken sana nasıl davranmalarını istiyorsan sen de onlarla öyle musahabette bulun, öyle arkadaşlık et. Yani. Sen sıkıntıya düşen acınmanı istersin Sana karşı insanlar merhametli olsun istersin Şefkatli davranışlar istersin Değil mi? Bağırmalarını çağırmalarını istemezsin Öfkelerini, sinirlenmelerini istemezsin Aleyhine gitmelerini, gıybet etmelerini Senin hakkında dedikodu alan istemezsin O zaman Sen de onlara öyle davranasın ki Ahirette mükafatın Bana ait olsun Bu gecede evlerimiz Ocaklarımız, sahurlarımız Bereketlerle, rahmetlerle, feyizlerle, mağfiretlerle dolsun. Nurlarla dolsun. Ve okunan ayetlerle, hadis-i şeriflerle amel etmek cümlemize nasip olsun. Amin. Her gece devam edelim. Sohbetleri birbirimize haberdar edelim. Teşvik edelim. Bakın daha ne konular duyacaksınız, duyuracaksınız. Çok hayırlara nail olacaksınız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. Rabbil alemin. Amin. Thank <laughs> you.